beden libası Köylerimizde ekseriyetle evler ahırlarla iç içedir. Ahırlardaki kokunun evin her tarafına yayılması dolayısıyla şehirden gelen bir misafir bu eve ilk girdiğinde tiksinir. Fakat köylüler için bu durum gayet normaldir. Böyle bir köy evinde zelzele olduğunu düşününüz. Bu takdirde ev sahibi ...önce kendini kurtarmak için... ...dışarı fırlayacak. Bilahare imkan nisbetinde... ...diğer aile fertlerini... ...ve daha sonra da... ...hayvanlarını kurtarmaya çalışacaktır. İşte... ...böyle bir zelzele sonunda... ...evinden dışarı fırlayan bir köylünün... ...kendisini bir anda saraylarda bulduğunu... ...ve o saraylarda sevdiği... ...bütün zatlarla... ...ve aile fertleriyle... ...karşılaştığını tarz ediniz. Bu kimse... Gördüğü harika manzara karşısında sevinmek yerine geride kalan hayvanların düşünüp üzülürse ne kadar belahete düşer. Evdeki hayvanları ve kazuratlarını bu saraylara getirmek mümkün ve lazım olmadığına göre meskur köylünün yapacağı şey bunları düşünmeyi bir tarafa bırakıp karşısına çıkan bu harika nimetten istifade etmek olacaktır. İşte Vefat eden bir kimse geride evi hükmündeki cesedini bırakıp kendisi berzah alemine geçiyor. Mahlukatın en şereflisi olan insanın dünyada bıraktığı bu cesedini cenaze namazı dediğimiz merasimden sonra hürmetle eller üzerinde kabristana götürüyor ve orada defneliyoruz. İnsan çoğu zaman ceset ruh münasebetlerini iltibas ederek ...ruhundan ziyade... ...cesediyle alakadar olur. Diğer taraftan... ...elbisesine de... ...bedeninden fazla alaka gösterir. Hakiki ...elbise kıymetini... ...üzerine takıldığı bedenden... ...aldığı gibi... ...beden de kıymetini... ...libas olduğu... ...ruhtan alır. Bu kainatta bir cihette... ...ruhumuzun ikinci bir... ...elbisesi oluyor. Zira... Gerek beden ve gerekse kainat ruha göre ölçülmüş, biçilmiş ve dikilmiş bulunuyor. Beden ve kainat ruhumuzun elbisesi veya evi hesabesinde olduklarına göre ruhun vazifesinin bu bedeni beslemek veya bu kainatın cüz'i işlerinde boğulmak olmadığı zahirdir. Madem ki beden ve kainat insan ruhuna hizmetkârdır, ruh denilen bu efendinin kainat ötesi bir gayesi olmalıdır. Aksi halde dünyanın cüz'i işlerinde boğulan insan hizmetkarına hizmetkarlık eden sefil bir efendi derecesine düşecektir. Evet kalp bahçesi. İnsanın kalbi bir bahçe gibidir. Onda mutlaka bir şeyler bitecektir. O kalp marifetullah ve muhabbetullah ile doldurulmazsa orada ya dikenler biter veya düşmanlar ona muzır şeyler dikerler. Evet. Saat kimin ise bir zatın bir saate sahip olması halinde artık ona bu saatin camı da senin mi akrebi de senin mi? Şu veya bu arkada senin mi gibi sorular sorulmaz. Saat kimin ise saatim cam akrep gelkovan gibi levazımatı da onundu işte. Bu kainatta misaldeki saat gibidir. Kainat kimin ise güneş sistemi de onun galaksiler de onundu. Evet. Küfürle iman arasındaki perde çok ince ve çok kalın. Yumurta içerisinde teşekkür etmiş bulunan bir civciv ile güneş, ay ve yıldızlar, hülasa, kainat arasında ince bir perde vardır. Yumurta kabuğu olan bu perde bir cihette çok incedir. Kırıldığında o dar ve sıkıntılı yerden bir anda geniş ve harika bir aleme geçilecektir. Diğer cihetten ise çok kalındır. Zira bu perde yırtılmaz ve bu kabuk delinmezse o yavru o dar yerde boğulup gidebilir. Hakikatten iman ile küfür arasındaki perdeyi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yırtmış ve iman güneşi ile hakikat yıldızlarını bütün letafetiyle umum beşere göstermiştir. Fakat nefis, şeytan ve dünyanın suri tatlılığı gibi hususlar insanın etrafını çevirmekte ve bir yumurta kabuğu şeklinde insanı içlerine almaktadırlar. Bence. insan bu ince ve fakat çokları için kırılması zor olan kabuk içerisinde hapsedilmiş olmaktadır.